Bay Ayı'nın Uykusu Gün boyunca Bay Ayı'nın evinden garip sesler gelmişti. Patırtı ve patlama seslerinin yanı sıra bunu söylemekten üzgünüm ama bazı kızgın sözler de duyulmuştu. Herkes Bay Ayı'nın ne yapıyor olabileceğini çok merak etmişti. Akşam üstüne doğru Bay Ayı'nın evinin önünde küçük bir kalabalık birikmişti bile. Garip sesler hala duyulmaya devam ediyordu. Kapıyı çalıp ona yardım etmeyi önermeye çalışsak bile bizi duyamaz. Dedi bir panda. Ay gökte yükselirken hayvanlar evlerine döndüler. Yavaş yavaş bay ayının evinden gelen sesler kesildi. Ve artık duyulan tek ses bay ayının horultusuydu. Ertesi sabah bay ayı sokak boyunca ilerlerken Karşılaştığı herkesi dostça selamlıyordu. Oysa onun uzun zamandan beri böyle yaptığı görülmemişti. Bayan tavşan neler olup bittiğini öğrenmeye koştu. Ne olup bittiğini öğrendim. Bir süredir geceleri uyuyamadığı için çok sinirliymiş. Kuşlar çatısına yuva yapmışlar. Ve şamataları yüzünden gözünü kırpamıyormuş. Sonunda yatağını alt kata taşımaya karar vermiş. ''Dün bütün gün bununla uğraşmış. Gece de haftalardır ilk kez sabaha kadar deliksiz uyuyabilmiş. Korkarım bu fazla sürmeyecek. Döşeme tahtalarının altına bir fare ailesinin taşındığı söyleniyor da.'' diyerek sözlerini tamamladı.